Efendim, maddi manevi füyüzat hislerine karşı sabır ufkunu yakalayabilmemiz adına neler tavsiye buyurursunuz? Çok zordur o. Fakat insan temrinatla eksersiz yapa yapa alıştırabilir. Mesela içinizde en günahkar olduğum halde ben o mevza bir problem yaşamıyorum yani. Çok nadirdir böyle aklıma esip gelen. Ben de böyle Rabbimden bir füyüzat meşbu olayım. Çok ender belki aklıma gelmiştir. Aksine hep dualarımda reddediyorum elimi tersiyle istemem diyorum. Yani bana böyle göklerde uçuyor gibi ibadet sevki hiç istemem ben onları. Çünkü ben o zaman bazı şeyleri senin üstünde talep ediyor gibi olurum. Oysa ki senin üstünde bir şey yoktur. Çünkü sen üstsün. Üstün üstü olmaz. Sen biricik üstsün. Yalan söylemiş olurum. Ben günde 5 defa Allahu ekber'e evet diyorum. En büyük sensin. En üst sensin. En mağsam sensin ben senin dışında senden başka bir şeye talipsem şayet talep edeceğim şeyi belirleyememiş serserinin ta kendisiyim demek. Aklın başında ise neye talip olacağını çok iyi belirlemen lazım. Bir de bu sabır yani maddi manevi feyizat hisleri onlara karşı sabırlı olacak. Yine Rabbim yine Rabbim yine Rabbim diyeceksin. Bir de bunun ötesinde de daha derin bir sabır vardır. Şimdi Cenab-ı Hak diyor: Allah <gülüyor> min asal kera vadel qada ve berdaliş vadel ve lezzeten azar ilavetsik ve Mubarek Cemaline bakma imkanı bazıyla bana, bana istiyak ver, seni göreyim, sana ulaşayım diyorsun. Onda bile diyorsun ki ben bir aşık gibi yanayım, cayır cayır. Ustat kapıma gelsin, vursun bana, bana kavuşacağını vaat et. Fakat senin uğrunda yanmak o kadar tatlı ki ben o bile hemen böyle çar çabuk bana verilmesini istemiyorum. Çünkü sana usta uğrunda elli defa ocaklar gibi yanmak ve gam isareylememek istiyorum. Bu da sabrın en derini zannediyorum zaman sabrı. Çünkü çok ciddi bir yaşama, hayatta kalmak gayreti var onda. Ne kadar insanın imdadına yetişirim daha. Hani Suzi'nin bir şeyi var, tulumban al imdada, yetiş yangın var. Dedi zahirde mi aşık, dedim ihfada yangın var. Sefine yağlık kalbime paçavra attı ey dost. Gülen dava azile dersin, bakın deryada yangın var. Diyor karşımda bir yangın var, içinde evladım imanın tutuşmuş yanıyor. Onu söndürmeye koşarken birine dokunmuşum, şu olmuş bu olmuş, ne ehemmiyet var diyor. Onun için hayatına çok önem veriyor. Adeta uslata karşı savaşıyor burada. Neden? Birkaçını daha o erdirmek için. Ve bunu bir yönüyle miracın izdüşümü gibi görebilirsiniz. İnsanın iftar tablosu gökler ötesi alemlere ulaşıyor. Vücut imkan arası bir noktaya çıkıyor. Sidretül müntahının adı bu. Veya Kabe Kavse'nin tefsiri budur. İmkan da yok oluyor orada zaman üstü oluyor. Zaman mefhumu kayboluyor. Mekan mefhumu da kayboluyor. Zaman mekan mefhumu yok orada. Açta kürsüde de zaman mekan mefhumu yoktur. Çünkü onlar zamanı ve mekanı ishab etmişlerdir. Bu açıdan öyle bir noktaya ulaşıyor. Fakat dönüp geliyor ümmetin içine. O alemin şatafatı, debdebesi, ihtişamı, baş döndürücülüğü başını döndürmüyor. Bütün bunlarda uslata karşı sabrın derinliğini akıyor. Efendim... Kur'an-ı Kerim'de Miraç'taki masariyetler karşısında Peygamber Efendimizin gözlerinin kaymadığı ifade ediliyor. Biz bu ifadeden ne anlamalıyız? Kur'an şöyle bir şey ki yani Sidretü'l-Münteha Sidretü'l-Münteha'da insan gördüğü şeyi doğru görmez. Hissaslarının doğru çalışması, meseleyi tam kavraması, idrak etmesi mümkün değil bir insan için. Fakat Kur'an-ı Kerim'in o beyanından anlaşılan şey insanlık ki kamili öyle bir şey müessir oluyor hakiki insanı kamile müyesser oluyor. Kim oraya çıkarsa çıksın sekir yaşar, kendinden geçer, başı döner, bakışı bulanır, gözü kayar diyor. O avalim ulviyeye dair bir şeydir. Yani bir insan arşın gölgesinde seyahat yapacak, belli ölçüde kürsüye ulaşacak, belli ölçüde sitret-ül selamlaşacak ve bütün bunlara rağmen başı dönmeyecek. Bu başı dönmemenin bir manası şudur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ne gördüyse nizamenin dediği gibi başındaki gözleriyle gördü. Yani his değildi o, bir zevk değildi, hal değildi. Belki basarı basiret haline gelmişti. Bu Efendimiz'in bir ehli temkin olması. Bir kere de ulaştığı yerlere hiç kimse o güne kadar ulaşamamış. Oraya terakki etmiş ama hiç başı dönmemiş yani. Bir bu manada başı dönmemiş. İkincisi öyle bir noktaya çıkan kimse bazen farkına varmadan öyle bir kurp, o türlü bir mazariyet, şatyaş şeklinde baş dönmesi yaşayabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir şeye de girmemiş. Abdiyetini hiç unutmamış. Nitekim orada da yine abdiyeti üzerine mesele bina ediliyor. Necim suresinde de İsra suresi doğum yer bahsederken mesele yine abdiyete bağlıyor. O abdiyet meselesi Allah'ın taltifen kendisine dediği şey olmanın yanı başında Efendimiz'in tavrıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in tavrı olmasa Efendimiz için çok fazla bir şey ifade etmez. O abdiyeti bir tavr olarak koyuyor ortaya yani. Ve Miraç da aynı zamanda Efendimiz'in abdiyetine bir ikram ilahidir. Yani bir kerameti Muhammediye'dir. Miraç sonucu itibariyle, ona terettüp eden semerati itibariyle Harikalar. Bir peygamberin elinden zuhur etmesi itibariyle onlar mucizedir. Fakat mevde itibariyle miraç, keramettir. Allah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ikramıdır. Böyle büyük bir ikram da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını hiç döndürmemiştir. Mesela baş dönmenin bir diğer yanı da budur. Bir diğeri de çok defa arz ettiğim gibi Abdul Kudüs Hazretleri'nin mülazası açısından ele alacaksınız. Nizami de bunu kullanır, dedi ki cennete gittiği hurilerle görüştü, zat-ı müşahede etti. Fakat içinde oralarda kalma, arzusunda olmadı diyor. <gülüyor> Ümmetinin içine dönme, ayaklarına zemine basma, bir arzlı gibi yaşama, ellerinden tutma, mazhariyetlerini onlara da duyurma mülazası döndü ümmetin içine geldi. Bir daha tekrar edeyim ben onu. Vallahi diyor Hz. Muhammed öyle makamlara çıktı ki, ben oralara yükselseydim, vallahi geriye dönmezdim." diyor. Gazi İyaz arz etmişimdir, şifa Şerif'te diyor ki, bir noktaya ulaştı ki orada, mekan yok oldu. Süleyman Çelebi ne güzeldir, ne mekan var, anda ne arzu sema, kim ne halidir, ne, ne mâli fehmâl, aklı fikretmez, o hâli fehmâldir. Orada ayağımı nereye basayım diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, sağ ayağını, sol ayağın üzerine bas. Bu ukba ayağı, gören ayıksa şehit, Öbürü cismaniyet cismaniye hâlâ sen cisimsin kendi üzerinde dur. Nizami farklı ifade eder onu. Vardığı müntaha noktada gördüğü nur kendi nuruydu der. Evvel makarak Allahın nuru. Demek ki tayyun ufkuna ulaşmış yani. Cibrili açılabildiği kadar açılmış bütün derinlikleriyle görüyor orada. Bütün ufku kablamış diyor. Adete ondan başka bir şey yok yani. Bu arşın bütün kainatları, kürsinin bütün kainatları kablaması gibi. Ve Şidre'yi de Efendimiz hadis-i şeriflerde ifade ederken orada bir süvari diyor, atlıyı koşan bir atlı 70 sene gitse kat edemez onun gölgesini diyor. Bu da kesretten kinayadır. İsterseniz 1 milyon sene değil yine kat edemez onu. Çünkü o cennetin gölgeliği yani. Böyle bütün o buğutları görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gözünün kamaşmaması, belki vahiyin bidayetinde yeni bir aleme açılması itibariyle bir hayret yaşıyor. Çünkü çok müstakim düşünmüş, müstakim oturmuş, müstakim kalkmış. Birdenbire ufkunda başka kapılar açılıyor. Alemi farklı görüyor. Her şeyin değiştiğini müşahede ediyor. Yine o mükemmel akıl, mükemmel dima o meseleyi kendisi için bir problem yapmıyor. Aklına, fetanetine, muhakemesine güvendiği işini açıyor. O da mesele kendine göre değerlendirmiyor. Az buçuk hem atalarının dinini bilen hem de Hristiyanlığı bilen işte Veraka bin Nevfe götürüyor, dinletiriyor. Yaşlı başlığı, değişik kitapları eski ahidi yeni ahidi karıştırmış peygamberden, melekten haberdar bir insan olması itibariyle bakıyor ki bu müşahede, bu duyuş, bu seziş, bu hissediş farklı çok, farklı derinlikleri olan bir şey. Dolayısıyla isabetli bir yoruma ulaşıyorlar bütün bu Seren Cami'ye bakınca da hepsinde bir temkin vardır, bir teyakkuz vardır. Bir gaflet yoktur, bir göz kayması yoktur, bir yanlış yoruma yürüme yoktur burada. Ve aynı zamanda bir şaşırma de yoktur. Yani cennet başını döndüremedi, huri gelman başını döndüremedi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in ifadesinden benim arz ettiğim bu iki son hususa çok açık, salih bir delalet yok, iddia olur. Fakat bunlara işaret olmadığı da söylenemez. Yani hiçbir şey ne uhrevi güzellikler ve cazibe Efendimiz'in başını döndürmüştür. Ne açıktan açıyor el-emr ve esme-i ve belki sıfat subhaniye sonra esma Hüsna, bütün bunları arka planlarıyla gördüğü halde hiç başı dönmemiş, bakışı bulanmamıştır. Fakat anlaşılan şey orada Sidretül Müntahâ anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sidre bir ağaç diyor işte yaprakları şöyle diyor öyle bir tüllendi öyle bir renklendi ki orada yani baş dönmemesi mümkün değil o geceki masariyetleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başını döndürmediği şeklinde anlamak lazım çok uzaktan bir münasebet görülse bile biz bundan ne anlamalıyız bir kere hizmeti imaniye ve kur'aniye adına davayı nübüvvetin varisleri Hani bir doğrudan doğruya tevriz edilmiştir insan. Cenab-ı Hak ben sizi varis kıldım demiştir. Bu açıdan açı ancak enbiya izamı olmuştur. Bir de hakikaten Dava-i Nübüvvet'in varisleri vardır. Hayatlarını bunlar. Dini ilaya bağlarlar tamamen. Allah'ın rızasından başka hiçbir şey düşünmezler. Bütün dünyeviliklere defibela bela kabilinde alırlar. Bir ihtiyaçtır bunun görülmesi lazım. Böyle bir ihtiyacının görülmesine de Cenab-ı Hak... Ahkamü ile karşı çıkmıyor, onun menhi saymıyor. Reis'e ben de onu gidermeliyim ki, bir yönüyle benim dini, fikri, hissi tamamiyetim ona bağlıdır. Tamamiyetimi kazanıp tamamiyetimi tamamen dine vereyim yani. Netici itibariyle yine ona racı oluyor. Bu mülahazanın kahramanları. Böyle bir mülahazan içine giren kimseler, bunlar davayın Nübüvvet'in varisleri derler. Peygamberlerin yaptıklarını yaparlar. Belki bir kısım asfiyadan, belki mukarebinden daha küçüktürler. Fakat yaptıkları iş itibariyle onların ibadeti taat adına yaptıklarının çok önündedirler. Çünkü yaptıkları iş büyüktür. Peygamber varisi olma, ilahi kelimetullah da bulunma, ı Kelimetullah'ta bulunma, Cenab-ı Hakk'ın nam her tarafa duyurma gibi bir vazife, bir insanın her sene bir kere hacca gitmesinden, seneyi yoruşla geçirmesinden, her gün birkaç yüz rekat namaz kılmasından daha hayırlıdır. Kendini ilahi kelimetullah vazifesini adama mevzu, daha hayırlıdır. Hiç tereddünüz olmasın Efendimiz buyuruyor ki ondan daha hayırlı bir iş yapamazsınız diyor. Öyleyse bir kere dünyaya ait dünyanın cazibedar güzellikleri bunların başını döndürmemeli. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gökler ötesi alemlerde o cazibedar güzellikle başını döndürmedi yine işhad için, ümmetinin içine döndü onun yolunda yürüyenler onun davasının varislerinin de başarı dönmemeli yani bir yönüyle bir de Üstad Hazretleri hatırlarsanız zaikalarda belki ihlas işlemlerinde de ifade ediyor bazı talebeleri böyle ezba, keramet vesaire şeylere talip oluyorlar şimdi bunlar memnu demek değildir yani ama Üstad Hazretler onların yerine ikram ilahi koyuyor bu aslında Allah yolunda yürüyen kulun telakisidir yani Yoksa Allah ikram ediyor. Siz ona keramet nazarıyla bakarsanız keramet olur. Ama sizin tarzı telakkiniz, algılamanız, yorumlamanız, ona yüklediğiniz mana ve o manaya göre alacağınız tavır yani burada. Dolayısıyla mesele yine size düşüyor orada. O meseleye bir ikram dedirtmek. ikram dedirtmek size düşüyor. Öyle deyince o kıymet kazanıyor. Siz kendinize bir şey görmüyorsunuz. Fakire ikram yapıldı. Acize ikram yapıldı diyorsunuz. Şimdi o türlü şeylere talip olmamaya esasen. Onlar insanın başını döndürmemeli. Mesela diyelim ki bir dönemde yazma vardı, yazmayı bırakırsınız. Bir dönemde işte taş basmalarla basma vardı, teksir makineleri vardı. Bir dönemde işte matbaa yapıyla basılıyordu. Bir dönemde tasi yapılıyordu. Bir dönemde daha değişik şekilde bunu duyurma yolları vardı. Şimdi bunları böyle basit avamca şeyler görerek, ben bir kenara çekilir böyle Şahsi hayatım itibariyle evradı Eskar'la, namazla, niyazla Meşgul olurum İnsan bunlarla meşgul olmalı Fakat bunların yerine bir şey koymamalı bence. Bunları yapmalı Bunları tamamiyet adına yapmalı Allah nezdinde ben Allah'a yakın bir insan olmalıyım ki Allah'ın adını ilah ederken de Onu halisane ilah etmeliyim Yoksa efendim, ben başımın çaresine bakarım Tam Gemisini kurtaran kaptandır Falan gibi mülazalara girme yani manevi böyle ezvak ve keramet dahi insanın başını döndürmemeli. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'taki tavrıyla irtibatlandırabilirsiniz bunu. Hatta fena fillah ve maallah vasılün illallah hatta üns billah gibi kademe kademe bunları kalbin zümrüt tepelerinde dolaşanlar olarak anlarsınız ne manaya geldiklerini. Bu masariyetler dahi öyle bir yere gitse doğrudan doğruya her gün sabah akşam bir zat-ülüyetin teveccühleri nüzülem min endillah böyle önünde görse maide-i bence o bile başını döndürmemeli bir insanın belki tamamen Cenab-ı Hakk'a bağlandığından hasrimet ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak'tan gelecek ölü ülufe kabilinden şeyleri bile aman yarabbi demeli senden gelen her şey başımın tacı ama ben senden gelen şeyin yine sen olmanı istiyorum bana sadece sen teveccüh buyur Başka bir şey istemiyorum Şimdi bunların hepsi baş döndüren şeylerdir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Oradaki başının dönmemesi Bakışın bulanmaması Gözün kaymaması Mevzu onu ayara göz kaydırmadan Başka şeylere talip olmadan Sadece sen Sadece sen e günde biz eğer nafilelerde Kılıyorsak ona tam 80 defa sen diyoruz yani İyyâka abdu Sadece sana kulluk yapar Her türlü yani sadece senden isteriz Sen demek lazım isteklerimiz adına Sen sesi kesilmek lazım Kulluğumuzu ifade adına da Kendimizi öyle seslendirmemiz lazım Sen Sen bize yetersin Hasbunallah da o demek değil mi? Hasbiallah la ilahe demek değil mi? Hazreti Mevlana da bir yerde Sözün özü hasbiyallah. Onu uzatlar duymuş, kısmen devk hal olarak yaşamışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sergüzeştisini de onlar isabetli yorumlarlar. da öyle bir şey siyahta muktedir olmamış bir insan. Çok mükemmel anlatsalar bile İmam Rabbani bile anlatsa anlamada zorluk çeker. Mekanım la mekan oldu diyor Nesim'i. ''Bu cismim cümle can oldu, nazarı hak ayağın oldu, özüm mestelika gördüm, bana hak'tan nida geldi, gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem mekamıdır, seni ehli vefa gördüm.'' İstenirse Allah bunları da lütfeder, bize uzak gibi görünüyor da, fakat biz Allah'a da uzak görünüyoruz ama o bize bizden daha yakın, bize bizden daha ayan, haktan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhanemiş. Beklerdim sağ sağı solum dost yüzünü görsem deyu Hak'tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pinhan imiş. Maddi imkanların artması bazen özü unutmayı ve dünyevileşmeyi netice veriyor Böyle kötü bir akıbetten muhafaza olmamız adına neler tavsiye edersiniz? Biraz bahsettiğim mülazalara meseleyi bağlayacak olursanız illede de imkanların artması refahın artması demek değildir refah imkanının artması demektir. Yani insan isterse müreffeh yaşayabilir. Çok mutlu yaşayabilir. Daha doğrusu dünyeviler gibi yaşayabilir. İnsan başta kendisini iyi şartlandırırsa, çok iyi bağlanırsa ve sık sık bir yönüyle böyle erbabını bulur, iyi ustaların elinden geçer, sürekli böyle kendisini revizyona tabi tutarsa herhalde yenilenirse ...duyguları, düşünceleri itibariyle, rehabilitasyona açık durursa... diyorum? o maddi refah imkanları çok küstahlaştırmaz onu, çok şımartmaz. Ama öyle bir kaygısı yoksa, o türlü endişeleri yoksa bir insan... ...farkına varmadan zamanla hayat tarzı, hayattaki üslubu değişebilir. Farklı yemeye başlar, farklı içmeye başlar, farklı gezmeye başlar. İstimaniyeti adına hareket etmeye başlar. Dolayısıyla haktan, hakikattan, davadan da uzaklaşabilir. Bir insanın iki eli vardır. İki elle bir yere tutunması gerektiyse şayet, ellerinden birini oradan koparır, ayırır, başka bir şeye tutunursa, diğer tarafı o kadar sağlam tutunmuş sayılmaz. Üstadın ifadesinden hatırlayın, diyor ki iki elimiz var yani bu hizmetle, Dört elimiz olsaydı yine bu hizmete az gelirdi diyor. Demek ki dört elimiz de olsa hakikaten sarıldığımız şeye sarılmaya ancak yeter. Öyleyse bir elimizle böyle cismani ve bedeni rahatımıza sarılırsak, diğer noktada gevşeklik ortaya koymuş oluruz. Biraz gevşek davranmış oluruz. Gevşeme olabilir. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? Ya yani insan kendi basiretiyle hareket edecek. Bir arkadaş biliyorum ben, böyle onu biraz... ...lüks gibi bir eve götürmüşlerdi. Az balkona çıkmış, öyle deniz görünüyor, bahçe mahçe de var filan. Dünya böyle gözüne cazip gelmiş. Sonra işittim ben bir daha, o eve gitmek istememiş, o balkona değil çıkmak istememiş. Çünkü dünya cazip gelince, onu tahsil yoluna düşebilir. Birinin ismini söyleyerek söyleyeyim. Avukat Rahmetli Bekir Bey, ayrı bir camiadan daire içine gelmiş. 58'li yıllara doğru gelirken Ankara davasıyla işin içine girmiş. Hayatın kendisine tebessüm ettiği edeceği bir insan, o imkanları var. Fakat her şeyi elinin tersiyle terk etmiş. Çok yakınlığımız oldu, beraberliğimiz oldu. Kaderin cilvesi hapishanede de beraber yattık. Cüzdanında 25 kuruş paranın dahi bulunmadığı dönemleri hatırlarım ben. Bir yerde davaya yetişmek için arabanın üstünde. Kalaslara bindiğini hatırlarım ben onu. Kalasların üzerine bilip kamyonla bir yetişmeye gittiğini hatırlarım. Onu bir zengin evine götürüyorlar. Kendisi çok saygı duydu aynı yaşta ama Fakat bir Zübeyir abi derdi bir de ağzından dökülürdü. Zübeyir abi arkadaşlara tembih ediyor. Diyor Bekir kardeşi diyor, öyle maddi refahı olan insanların evine götürmeyin diyor. Dünya arzusu içinde uyanır, ben de böyle olabilirdim diye düşünebilir. Halihazırdaki durumuna karşı içinde şikayet belirebilir gibi. Ya aklı başında olacak diyecek ki, böyle çok casibe dar yerlerde beni dolaştırmayın. Şöyle beni büyüleyecek koylara beni götürmeyin. İçimde dünya arzusunu tetiklemiş olursunuz diyecek ve çok defa belki ustasının önüne çökecek, diz gelecek diyecek. Benim bir nasihati ihtiyacım var. Bana bir nasihat et. Dünya içime düştü ve başımı döndürdü. Bakışlarım bulandı. Devrilecek gibi bir halim var. Aman devrilmeme meydan vermeyin. Veya sağlam arkadaşlar edinecek diyecek ki. Bak size Allah için söz verdiriyorum. İki elim iki yakanızda olsun. Eğer bir yanlışlık yaparsam, dünyaya meyledersem. Yakamdan tutup beni istikamete çekmezseniz öbür alemde iki elim iki yakanızda kalsın. Bu da yapılabilir. Yani insan kendi zaaflarını bilmeli, kendi içindeki kurdu bilmeli, sürekli kemirildiğini bilmeli. O kurt ki Süleyman Aleyhisselam'ın saltanatının bile temelini kemirmiş. Ve koca sultanı, dünya ve ukva sultanını devirmiştir. Birisi ne hoş söyler, nice servi revancanlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice husrev gibi hanlar, bütün bu deryaya dalmış. Kimse o gaddar-ı elinden kurtulamaz. Herkesi yere serer. Onun için hep demeli, bana arka çıkın aman, sırtınızı bana verin. Ne olur Allah aşkına, devrilmeme fırsat vermeyin. Bana hep doğruyu anlatın. Bana rağmen, kızsam bile, küssem bile başımı alıp bir yere gitsem bile size müsaade ediyorum gönül koymayacağım bir de bir tokat aşkadın suratıma elimden tutun beni yeniden işin başına götürün demesini bilmeli yoksa Allah öyle o dünya adına o maddi refah hisleri sonra onu tamamen bir maddi refah insan haline getir hiç farkına varmadan bir hususta öyle derinleştikçe de öbür hususta sığlaşmaya başlar Tıpkı terazinin iki kefesi gibidir bu. Bir keffe öyle aşağıya doğru basınca, öbürü yukarıya doğru kalkar. Onu dengeyle tutmak, Peygamber Rani İzam efendilerimize, e onlardan sonra da Raşid Halifeler'e ancak müyesser olmuştur. Hz. Davudtur ki, bir saltanat sahibi olduğu halde, elinin emeğiyle geçilmiş, zırh yapmış sürekli, onu satmış, ondan gelen şeyleri yemiş, ve saltanatından gelen ganimetten gelen şeyleri yememiştir. Bir hükümdardır Hz. Davud. Zordur o çok. Üstadta Raşid halifelerden sonra işte böyle Ömer bin Abdulaziz, bir Abbasilerden Mehdi, bir Selahaddin bir Nureddin bir Osman Gazi tamamiyetini korumuş mu bir belki Orhan Gazi Hazretleri tamamiyeti vardır diyeceğim benim Murat Kudavennikar Hazretleri çok az insana nasip olmuştur. Dünyanın içinde bulunduğu halde dünyanın dışında yaşamak. Dünyalı, ukvalı diyebiliriz ona. Yani onlara bakan kimseler, valla senin yerin burası değil yani. Öteki alem için yaratılmışsın ama burada ne dolaşıyorsun falan demeliler. Rabbena <gülüyor> ufirlenâ zunûbenâ ve israfena fi emrina ve sebbü teqdamena ansurna Rabb'humu'l-kâfirîn. Vafenna ve ufirlenâ ente mevlânâ Fansurna ala qomul kafirin Fansurna ala adayina kainan men kan Ya Rahman Rahmin Ecrina kallisna necjina Vakina vahfazna Min şerri ve min kaydi Ve min mekri ve min khiyaneti Ve min azaveti ve min tecavizi Ve min fitneti adayina Ve şerri ve khizyi Dünya ve بالله وصحبه وسلم